Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiler 13 yıllık Mekke döneminden sonra Artık Medine'yi Münevvere dolacaklardı Medine'yi şereflendiriyorlardı Mekke'de tam bir abluka içindeydiler Büyük bir baskı altındaydılar Şerefli arkadaşları da Nice işkencelere maruz kalıyorlardı Mekke müşrikleri Ölüm kalım boyutlarında Müslümanları gözetliyorlardı Onlara göz açtırmak istemiyorlardı Müminlerin doğal olarak Kendi değerleri adına Konuşma imkanı kalmamıştı İnanç ve düşünce özgürlüğü Tümüyle yok edilmişti Fikirler zorbalıkla Şiddetle öldürülemezdi Ama sindirilebilirdi Bir düşünce uzun yıllar sindirildiğinde Giderek yokluğa mahkum edilebilirdi Bir fikrin, bir davanın mensupları Aynı seviyede olamazdı Davanın öncüleri olurdu Davanın yetişmiş öncü kadrosu olurdu Onlar davayı bütün boyutlarıyla bilirlerdi Davayı onlar tam anlamıyla temsil ederlerdi ama ablukaya alınmış fikirler, baskı cenderlerle mahkum edilmiş dava, uzun yıllar sindirilmeye maruz kalırsa giderek silikleşirdi. Giderek yokluğa gömülebilirdi. Bir de davanın öncüleri fani dünyadan ebedi aleme göç ettiklerinde, artık o dava o toplumun hayatından silinebilirdi. Baskılar, sindirmeler, hayat hakkı tanımamalar, Uzun yıllar sürdüğünde artık bir çıkış yolu aranırdı, bir çözüm aranırdı. Bu toplumu, bu vatanı terk etmekten başka bir yol kalmazdı. İnaş ve düşünce özgürlüğü için anadan, yardan, vatandan geçmek gerekirdi. Sevdiklerini geride bırakarak başka diyarlara gitmek gerekirdi. Hicret de bir yönüyle böyle bir hareketti. Asla kaçış değildi. Zincirleri kırmaktı, güçlü olmak için harekete geçmekti, özgür ve özgün bir toplum oluşturmaktı. İnsanlığın davasını insanlığa ulaştırma gayretiydi. Hicret gerçekleşirken en yüksek duyarlılıkta tedbirli davranıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle sıcağında kimsenin sıcaktan dışarıya çıkamayacağı o vakitte Peygamber Efendimiz, Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'e geliyordu. Mübarek başlarına da örtü alıyorlardı ki güneşten korunma görüntüsü veriyordu. Böylece toplum evlerinde dışarıyla ilişkilerini kestikleri bir zaman diliminde rahmet elçisi harekete hazırlanıyordu. Kimsenin farkına varmadığı bir hal içinde hareket ediyordu. Ebubekir Bekir Efendimiz'in evine geldiğinde, konuyu görüşmek istediğinde ev halkının odadan çıkarılmasının isabetli olacağını beyan buyuruyordu. Yine tam bir tedbir dairesi içerisinde Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in kızı Esma, oğlu Abdullah, çobanı ve iz sürücüyü devreye sokuyorlardı. Mekke'den akşam karanlığında ayrılıyorlardı. Karanlıkta kim oldukları bilinemezdi. O zamanlamaya dikkat ediyorlardı. Yolları Medine'yeydi ama onlar ilk önce... Yemen tarafına gidiyorlardı Medine'ye ters bir istikametti Böylece Hedef şaşırtma gibi bir yol izliyorlardı Medine yollarına düştüklerinde ise Bilinen yolu tercih etmiyorlar Sahil yolunu kullanıyorlardı Peygamber Efendimiz insani sınırlar içerisinde Yapılması gerekenleri Hakkıyla yapıyorlardı Kula düşen en güzel bir şekilde Yerine getiriliyordu Sebepler zemininde yapılması gerekenleri zirve boyutlarında yapıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine böylece tevekkülün gerçek boyutlarını, gerçek zeminini öğretiyordu. Rabbi Rahim kuluna yardım ediyordu. Sevur mağarasında örümcekleri harekete geçiriyordu. Örümcekler ağlarını örüyorlar. Tabiri caizse örümcekler bir duvar örüyorlardı. Böylece. İki kalbi kimse göremiyordu. Sebepler perdeydi. Perdenin arkasında kudretli vardı. Zat-ı kerimin kudreti vardı. Peygamber Efendimiz Medine yollarındaydı. Büyük bir iş sürücü peşlerindeydi. O yolların en usta iz sürücüsüydü. Cins Arapatın üzerinde rüzgar gibi geliyordu. Onun elinden kurtulmak mümkün olamazdı. Bu gelen rüzgar gibi gelen sürakaydı. Ebubekir Efendimiz geleni görüyordu, telaşlanıyordu, hüzünleniyordu. Peygamber Efendimiz ise devesinin üzerindeydi. Kalbinde ve dilinde Kur'an-ı Kerim vardı. Rabbani iklimdeydi. Yeryüzü savrulsaydı, yeryüzü sallansaydı, alemlere rahmet olan o muhteşem halinde aynen devam ederlerdi. Rabbani iklimde olana varlıklar alemi ne yapabilirdi süreka rüzgar gibi uçar gibi geliyordu yakalama an meselesiydi ama beklenmedik bir olay oluyordu cins arapatı çölün kumlarına gömülüyordu sanki kum dağları üst üste geliyordu sanki kum dalgaları sürekayı boğuyordu aynen firavun ordusunu boğan denizin dalgaları gibiydi sanki Hz. Musa aleyhisselam kavmiyle Firavun'un zulmünden dolayı Mısır'ı terk ediyordu. Gecenin karanlığında kavmiyle yola çıkmıştı. Bir hayli yol almıştı. Sabah olduğunda Firavun, Hazreti Musa'nın kavmiyle beraber gittiğini öğreniyor ve hemen ordusuyla peşlerine düşüyordu. İzlerini buluyordu. Onlara, Hazreti Musa aleyhisselama da yaklaştığında onlar denizin önüne gelmişlerdi. Hazreti Musa aleyhissalati vesselam kendine düşeni yapmıştı. Artık yapacak bir şey yoktu kul zemininde rahman ve Rahim kuluna ihsanda bulunuyordu Yardım ediyordu Deniz yol veriyordu Deniz yarılıyordu Hz. Musa ve kavmi o yoldan geçip gidiyorlardı Firavun ordusuyla geliyordu Dev bir ordu geliyordu Hz. Musa'ya açılan deniz yoluna giriyordu Ama az sonra denizin dalgaları üst üste geliyor Yol kapanıyordu Deniz bütünleşiyordu ve Firavun ordusuyla beraber denize gömülüyordu. Süreka'nın atı kumlara gömülüyordu. Süreka yere düşüyordu. Hemen kalkıyor, atını kumdan çıkarıyor, tekrar peşlerine düşüyordu. Ama yine atı boğazına kadar kumlara gömülüyordu. Süreka anlıyordu. Bu olağanüstü bir olaydı. Teslim oluyordu. Rahmet elçisine yardım etmeye söz veriyordu. Allah kuluna yardım ediyordu. Kulluğunda iştel olanlara Rahman-ı Rahim yardım ederdi. Hicrette bir kahraman vardı. Aklını muhteşem kullanan bir kahraman vardı. Bu kahraman Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızı Hazreti Esma radıyallahu anhâ idi. Erzakın hazırlanmasında kuşağını ikiye bölmesindeki maharetler tarihe düşlen notlardı. Ama asıl olansa Allah'ın Resulü ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz hicret ettiklerinde sabahleyin Ebu Cehil ve çetesi Ebu Bekir Efendimiz'e öfkeyle geliyorlardı. Hz. Esma radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah'ın ve babamın hicretinin sabahında bizim eve Kureyş'ten bir grup geldi. İçlerinde Ebu Cehil de vardı Bana baban nerede Ey Ebu Bekir'in kızı diye sordu Ben de vallahi babamın nerede olduğunu bilmiyorum dedim Bunun üzerine Ebu Cehil Bana kızarak elini havaya kaldırdı Ve yüzüme şiddetli bir tokat vurdu Tokatın tesirinden Kulağımdaki küpem yere düşmüştü Diyordu Hazreti Esma radıyallahu anh'e Ümmetin gönlüne bir değer koyuyordu Resulullah'a ilişkin bir sırrı saklıyordu onların hicret ettiklerini söylemiyor bu hususta değil bir tokat daha ileri boyutta sıkıntılara maruz kalsaydı da o sırrı yine saklayacaktı söylemeyecekti ümmete değerler adına nasıl hareket etmelerini öğretiyordu bir asil hareket sergiliyordu babası Hz. Ebu Bekir radiyallahu nakit parasının hepsini yanına alıyordu Hazreti Esma'nın dedesi Ebu Kuhar'a geliyor. Vallahi baban nefsiyle beraber malıyla da sizi sıkıntıya sokarak acıtmıştır diyordu. Hz. Esma radiyallahu anh'a Hayır dedeciğim sen elini bu malin üzerine bırak. Dedem elini torbanın üzerine koydu ve o zaman ziyanı yok. Eğer size bunu bırakmışsa güzel yapmıştır diyordu. Hz. Esma radiyallahu anh'a Vallahi babam bize hiçbir şey bırakmamıştı. Fakat ben Çakıl taşları topladım ve torbaya koymuş torbayı doldurmuştum. Böylece dedemi sakinleştirdim diyordu. Aslında onlar büyük bir imkandan mahrum kalmışlardı. Bir mahrumiyetin içerisine düşüyorlardı. Ama onlar bunu asla mesele etmiyorlardı. Mahrumiyetler Allah içindi. Gayrisi önemli değildi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.''